yüz eser bu mai ve siyah Halit siyah Uşaklı geki Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar, merhaba. Anlatıyı yalnızca anlatı olarak gördüğü için ilk çağdaş romancı sayılır Halit Ziya Uşaklı gibi Şimdi yazarımızı önce sanatı, sonra yaşam öyküsüyle tanıyalım hep birlikte. Tanzimat dönemi yazarlarının aksine Halit Ziya için sorun, Ahlaksal ve toplumsal kaygı değil, roman ve öykü dili, roman ve öykünün estetiğidir. Konu, kendi neden-sonuç ilişkisi içinde gelişir. Yazarın, kendi kahramanlarına karışması söz konusu değildir. Ama yazar, yaşamın birebir kopyasının da roman veya öykü olamayacağının bilincindedir. Konunun gelişimi, kendi öz nedenlerinin sonuçları doğrultusunda tamamlanacaktır. Burada... Halit Ziya'nın roman ve öykü dili üzerindeki saptamalarından söz etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü Halit Ziya'nın roman ve öykü dilinde, Tevfik Fikret'in şiirlerinde olduğu gibi dilin ahenkli olması esastır. Bu dil, konuşma dilinden farklı, temel olarak müzikaliteyi, ahengi ve anlatım ritmine alan bir üst dildir. Kendi sözleriyle söyleyecek olursak, dil, ...zarif ve ince düşünceler kurmanın bir aracıdır. Roman dili, gönül karıştıran, rengarenk, nükteli ve görkemli söyleyişlerle yaratılır. Yine Halit Ziya'ya göre, roman dilinin estetiği, güzel duygusuyla konuşma dili farklıdır. Roman okumak isteyen bu estetik dili öğrenmelidir. 1866 yılında İstanbul'da doğan yazarımız... Önce Mercan Mahalle Mektebi'nde, daha sonra Fatih Askeri Rüşdiyesi'nde öğrenim gördü. 10-12 yaşlarındayken Aşık Garip, Leyla ve Mecnun, Kerem ile Aslı ve Binbir Gece gibi kitapları okumakta, bir yandan da babasıyla gittiği Gedikpaşa'daki Osmanlı tiyatrosunun oyunlarını merakla izlemekteydi. Babasının işini İzmir'e nakletmesi nedeniyle ailesiyle birlikte oraya yerleşti ve eğitimini Fransızca eğitim veren bir okulda tamamladı. İzmir'de yaşadığı yıllarda Fransızca romanlar okudu. Bunların kimilerini de Türkçe'ye çevirdi. Osmanlı Bankası'nda muhaseplik, İzmir rüşdiyesinde ve idadesinde edebiyat öğretmenliği yapan Halit Ziya, daha sonra İstanbul'a döndü. Reji idaresinde başkatip olarak çalışmaya başladı. Recaizade Mahmut Ekrem'in aracılığı ile Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Servet-i dergisinde şimdi sizinle paylaşacağımız Mahi ve Siyah adlı romanı bölüm bölüm yayınlattı. 1901'de Servet-i kapatılıncaya kadar bu dergiye birçok hikaye, makale ve iki roman verdi. Bu romanlar aşk-ı memnu ve kırık hayatlardır. Meşrutiyetin ilanından sonra bir süre Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde Batı Edebiyatı dersleri veren Halit Ziya, Mabey'in başkatibi oldu. Başkatiplikten ayrıldıktan sonra bir daha memuriyet hayatına dönmedi ve kendini tümüyle edebiyata verdi. Son yıllarında Saray ve Ötesi, Kırk Yıl adlı eserlerinde anılarını yazdı, eski eserlerinin dilini sadeleştirerek yeni baskılarını yaptırdı. 1945 yılının 23 Mart'ında kaybettiğimiz edebiyatımızın temel taşlarından olan Halit Ziya'nın yaşam öyküsü elbette ki bu kadar kısa değil. Merak edenler onun sanat anlayışını, hayat görüşünü anlatan geniş bilgilerin yer aldığı kitaplar bulabilirler. Atık mavi ve Siyah başlayabiliriz. Aa, aa bir dakika, bir dakika. <gülüyor> Eklemek istediğim bir şeyler var. <gülüyor> Seni dinliyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. Halit Ziya'nın İzmir'de yazı dünyasına katıldığı yıllarda Fransa'da gerçekçilik ve doğalcılık, diğer bir deyişle realizm ve naturalizm akımları yaygındı. Yazar, Tanzimat romancılarının düşkün olduğu romantizme değil, kendi çağının bu yeni akımlarına yöneldi. Yazarın bu konudaki düşüncelerini dinleyelim. O zaman 17 yaşlarındaydım. Bir yandan eğitimime ve araştırma yapmaya devam ederken, bir yandan bütünüyle yazı dünyasına dalıyordum. Görüş ve düşüncelerimde bir yükseliş oluşmuştu. O zaman Fransa'da naturalizm ekolü en parlak devrini yaşıyordu. Balzac, Stendhal ve Flaubert ile başlayarak Zola, Dode, Gonkurt kardeşler başlıca sevdiklerimdi. Bunlardan neler topladım, ne fikirler aldım, hangi duyumlarla yoruldum, bunu tahlil etmek mümkün değildir. Maii ve Siyaha Gelince O zamanın hayatından, yönetiminden, ülkede solunan zehirle dolu havadan acı çeken hastalıklı bir genç, özetle dönemin bütün hayalperest yeni nesli gibi bir talihsizi tasvir etmek istedim ki ruhunun bütün acılarını haykırsın. Coşkun bir delilikle çırpınsın ve bütün emelleri parmaklarının arasından kaçan gölgeler gibi silinip uçunca o da gidip kendisini ölmek için saklanan bir kuş gibi karanlık bir köşeye atsın. Bu gençte bir aşk yıldızı, bir sanat hülyası olacaktı ve bunların arasında bir sarhoş gibi yıkıla yıkıla o duvardan bu duvara çarpa çarpa çekilip gidecek, sonunda kovukta sinip can verecekti. Mavi hülyalar içinde yaşamak için yaratılmışken Siyah bir uçuruma yuvarlanacaktı. Böylece Halit Ziya'nın en sevdiğim romanım dediği ma'i ve siyahı anlatmaya başlayabiliriz. Roman kahramanı Ahmet Cemil bir ölçüde yazarın kendisidir denebilir. Yazar kendi kuşağının edebiyat alanındaki yenilikçi görüşleriyle buna karşı çıkan ve eskiyi temsil eden düşünceler arasındaki çatışmaları Ahmet Cemil'in ağzından bize aktarır. Roman Ahmet Cemil'in çalıştığı Gerçeğin Aynası adlı gazetenin kutlama yemeğiyle başlar. Bu giriş bölümüyle Ahmet Cemil'i ve iş arkadaşlarını tanırız. Yemek sonrasında yalnız kalan Ahmet Cemil hayatından memnun gibidir. İçinde büyüyen bir umut vardır. Bir gün ünlü olacaktır. Yazdığı şiirler beğenilecek, herkes onu anlayıp tanıyacaktır. Yaşamı altında durduğu gökyüzü kadar mavidir. Bakınız, işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler başının üzerinde açılan bu gökte yazın şu sıcak gecesine özgü bir buğuyla örtülü sanılan bu mavilikler içinde titriyormuş gibi sanılan bütün bu yıldız alayları bunlar elmas yağmuru değil mi? İçkinin etkisi altında bulunarak süzülen gözlerinin önünde donup mavilikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş gök sallanıyor. Sallanıyor. Şimdi karşısında tepelerin uyuyan sırtlarına dökülecek. Yahut denize doğru akan belirsiz manzara, yavaş yavaş, yüksele yüksele yerler gökler, gecenin bu aşk havası içinde, büyük, uzun bedeni yaka yaka eritip dağıtan Luse ile, birbirine sarılacak, tek bir varlık olacak zannediyordu. Ah, bu elmas yağmuru. Bahçenin durgun havasını dağıtan, içinde bir aşk esintisi, sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki, Ta göklerin sezilmeyen yüksekliklerinden bu ezgiler. Kah, kalbin en derin noktalarından geliyormuşçasına içten, hafif, sanki sessiz. Kah, bir üzüntü fışkırması yankılanmışçasına patlayarak, feryat ederek bazen bir şikayet inleyişi, bazen bir kahroluş iniltisi. Bu şiirsel sözleri söyleyen Ahmet Cemil henüz 22 yaşında bir gençtir. Romanda geriye dönüşlerle mutlu geçen çocukluğunu, babasının ölümünü, annesi Sabiha Hanım, kız kardeşi İkbal ve hizmetçileri Seher'in geçimini sağlamak zorunda kalışını öğreniriz. Bunun için bir yandan kitapçılara serüven romanları çevirir, bir yandan gecelere özel dersler vermeye başlar, aynı zamanda büyük bir eser yazmaya uğraşır. Bir başka uğraşı da Gerçeğin Aynası isimli gazetede çalışmaktır. En yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi'dir. Hüseyin Nazmi, Mülkiye Mektebi'nden arkadaşıdır ve Ahmet Cemil ile aynı hayalleri paylaşır. İki arkadaş, farklı toplumsal sınıflara mensup olmalarına rağmen çok iyi anlaşırlar. Her ikisi de iyi derecede Fransızca bilmekte, Fransız şairlerini, onların çalışmalarını dikkatle takip etmektedirler. Birlikte kitap evlerine dolaşırlarken... Fransızca bir şiir kitabı bulurlar. Başlık ilgilerini çeker. Satın alıp sessiz bir yerde okumaya karar verirler. Üsküdar kıyılarını gören Taksim bahçesine giderler. Bu kitap en güzel burada okunur. Bak güneşe. Nereden başlayayım? Herhangi bir sayfayı aç. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Şiirin başlığı... ...Makber. Of! Ümitsizlik dolu bir şiir. Sanki... ...ufuklar bir ölüm hedefi olmuş. Kalbim... ...mezarlarının beyazlıklarıyla... ...karanlıklar içinde yatıyor. Eski mermerlerin arasında mezarımın taşı perişan, dans ediyor. <gülüyor> ya çok kötü bir çeviri oldu. Şaka mı yapıyorsun? Yer gök her şey mevsimini kaybetmiş. Bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir parlaklık ışıltısı yok. Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilal... ...ölülerimi hapishanelerinde lerziştar ediyor. Neden titretiyor demiyorsun ki? Ya da Türkçe bir şey eklemek mutlaka gerekiyorsa... Korkudan titretiyor demeli ki son cümle birden kesilivermesin. Bak şu üçüncü dörtlüğü hepsi uyuyor diye çevirmenin kötü olacağını zannederim. Bana kalırsa başlangıçı biraz süsleyerek aslı uygun çevirmeliyiz. İki dost bir süre tartışırlar. Hararetli bir tartışmadır bu. Şiirin engin dünyasını keşfederler. Ahmet Cemil ne yapmak istediğini bulmuştur. Şiir yazmak. Yine kendisinden dinleyelim. Ah! Neler hissediyorum da irdeleyemiyorum. Bir şey yazmak. O duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum ama... ...bir kere ne yazmak istediğimi belirleyebilsem. Şurada bir şey var mı? Bir şey duyuyorum ama rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. Bilir misin nasıl bir şey? Bak şu gökyüzüne. Ne görüyorsun? Maviliklerden oluşan bir deniz. Gözlerinle onun içine girmeye çalış. O mavilikleri yırtmak için uğraş. Ne görüyorsun? Mavi. Daima mavi. Değil mi? Sonra bak ayağımızın altındaki toprağa. Ne buluyorsun? Donmuş simsiyah bir renk o siyah tabakaları parçalayarak içeri bak in in in ne kadar inebilmek mümkünse o kadar in ne buluyorsun o siyahlıklar içinde ne buluyorsun siyah daima siyah değil mi işte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mavi daima mavi aşağı bakılsa siyah daima siyah pişiki Mavi ve siyah olsun. Hasta mıyım bilemiyorum fakat ah, onu yazmak istediğimi bilsem, onu şöyle karşımda resme çıkarılmış, tasvir edilmiş görmek mümkün olsa, işte o zaman zannediyorum ki artık ölebilirim. Hayatta nasibini bütünüyle almış bir adam ümünde gözlerimi kapayabilirim. Ahmet Cemil'in gazetede çalışması, geceleri ders vermesi ve çeviri yapması çok fazla zamanını almasına rağmen şiirle uğraşmaya zaman ayırabiliyordu. Zorluklarla geçen bu günlerinde kendini mutlu hissettiği anlar şiire ayırabildiği zamanlardır. Gazetedeki yeri sağlamlaşmış, söz sahibi olmuştur. İş arkadaşları tarafından sevilmektedir. Kahramanımızın anlayamadığı bir nedenle yalnızca Raci ondan nefret etmekte, yazılarıyla alay etmektedir. Bu arada Raci, Hüseyin Nazmi de dahil olmak üzere sanatta yenilik arayan, her edebi kişiyi yerden yere vuran olumsuz bir kişiliktir. Özel hayatı da yazıları gibi olumsuzdur, hasta, alkolik ve saldırgandır. Kahramanımız bu hayat mücadelesi içinde annesi, kardeşi ve Seher'le babasından kalan Süleymaniye'deki evinde yaşamını sürdürürken, İkbal'in evlenme çağına geldiğini fark edemez. Gazete sahibinin oğlu Vehbi, İkbal'le evlenmek, iç güveysi olmak ister. İkbal'in bu evliliğe karşı olmaması Ahmet Cemil'i şaşırtır ve evliliğe izin vermek zorunda kalır. Artık evde beşinci bir kişi vardır. Vehbi'nin sorumsuzluğu ve saygısızlığı ilk günlerde başlar. Gazete sahibi olan babası, felç olup yönetim Vehbi'ye geçince önceleri mutluluk kaynağı olan ev eski güzelliğini kaybeder. Ahmet Cemil ders verecek birkaç öğrenci daha bularak olabildiğince evden uzak kalmaya çalışır. Vehbi'nin yönetimi alması kahramanımızın gazetedeki konumunu güçlendirir ama evde huzursuzluk vardır. Çünkü Vehbi matbaadaki makinelerin yenilenmesini, bunun için de ikbali zorlayarak evin ipotek edilmesini istemektedir. Matbaa sahibi olmak Ahmet Cemil'in hedeflerinden biri olduğu için bu öneriye uzak kalamaz ve kabul eder. Bu büyük bir risktir. Ama İkbal'in mutluluğu da buna bağlıdır. Evde sevindirici bir gelişme olur, İkbal bebek beklemektedir. Bu gelişmeler yaşanırken evdeki kadınların bildiği ama kahramanımıza duyurulmayan başka gerçekler yaşanmaktadır. Vehbi karısına şiddet uygulamakta, hizmetçi Seher'i de taciz etmektedir. Ahmet Cemil bu gerçekleri göremez. Çünkü hayatında onu heyecanlandıran başka gelişmeler olmaktadır. Bunun adı aşktır. Hüseyin Nazmi'nin Lamia adlı kardeşine aşık olduğunu fark eder. Ahmet Cemil'in Hüseyin Nazmi'nin Erenköy'deki köşkünde olduğu bir akşam Lamia'dan piyanoda bir şeyler çalmasını isterler. Gürültü de ne? Lamia sana gösteriş yapıyor. Güya piyano çalacak. Hadi yanına çıkalım. Nereye gidiyorsun Lamia? Seni dinlemeye geldik. Mümkün değil. Dur bu kadar naz niye? Benim yanımda her zaman çalmıyor musun? Utanmanın anlamı yok. Yabancı olarak bir Ahmet Cemil var burada. O da uzak bir köşeye çekilir. Hadi işte gönlün oluyor somurtmaya çalışma. Cemil Bey siz ta oraya şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız anladınız mı hiç? Tamam işte gidiyorum. Ben oradan gökleri seyrederim. Beni yok sayınız. <gülüyor> Hariciyan'ın en önemli özelliklerinden biri tasvirleridir. İçinde yaşadığı toplumu, dönemi, tek tek insanları en ince ayrıntılarına kadar şiirsel bir dille tasvir eder. Ahmet Cemil'in Lamia'yı dinlerken kapıldığı duyguları aktarmak istiyorum size. Büyük lambanın kırmızı kalpağından yakut renginde bir ışık yayılarak bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. Bu kırmızı ışık odanın ortasında ateşten bir daire oluşturduktan sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlarda eşyadan, perdelerden kayarak burada bir pembe gül uyandırıyor, sonra ta piyanonun kenarına kadar gelerek Lamia'nın sırtına, omuzlarına, başının arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarını parlak bir titreyiş içinde sarıyor, bunların sarımtırak ışığıyla titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. Bu gül ışığı içinde şimdi Lamia, onun gözünde sihirli bir gelişmeyle sanki büyüyor, o dar omuzlar genişliyor, şu küçük başa büyüklük geliyor, bu küçük çocuk yükseliyor, şu zayıf varlıktan o pembe renk içinde bu duygulu nameler arasında silkinerek, saçlarından ışık köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu. Onu sarhoş eden bu hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor, kirpiklerinin gölgesiyle Karşısındaki manzaranın ışık oyunlarını tamamlamaya çalışarak hayalin eksiklerini gözlerinin hayalinin yardımıyla tamamlayarak görüyor. Şimdi şu çocuktan şu incecik bedenden uçan bir esir gibi sanki buharlaşarak sonra yavaş yavaş yoğunlaşarak özel bir biçim kazanan o 15 yaşındaki genç kızı görüyordu. Ahmet Cemil başını pencereye çevirdi. Şimdi gözleri kamaşmıştı. Bir süre geceye bakamadı. Sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. Demin ki manzarada değişme vardı. Şimdi gökyüzü lacivert bir şişeden süzülen ışığa benzeyen hafifçe bir su halinde yarı şeffaf ötede beride yıldızlar hemen hemen beyazdı. Bacalar, çatılar, ağaçlar demin birer siyah kütle olan bu eşya parıltılı bir suyla yıkanıyor gibiydi. Ahmet Cemil'in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı ki, ta köşkün saçaklarını öpmeye çalışıyordu. Ağacın bir kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuşçasına parıldıyor, yapraklarının üzerinde sanki bir fırçadan serpilmiş ışıltılar titreşiyordu. Ahmet Cemil başını kaldırdı. İşte, şu karşıdaki köşkün çatısının ardında geceler tanrıçası ay, şimdi oradan görünecek. Umutla umutsuzluk arasında bocalayan, ayakta kalmaya çalışan bir gencin öyküsünü özetlemeye çalıştık. Ahmet Cemil eserini olgunlaştırmaya çalışırken... ...Vehbi'nin attığı bir tekmeyle ile... ...İkbal hayatta kalma savaşı verir. Ahmet Cemil yeni makineler uğruna evini ipotek eder. Lamia ne olur? Ahmet Cemil ile evlenir mi? Yoksa yolları ayrılır mı? Bütün bunların cevabı romanda. Çünkü bunlar birer soru. Merak edenler romanı okurlarsa... ...cevapları öğrenebilirler. Bizimle birlikte olan... Ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.